Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Resim veya oyuncak bebek bulunan odada namaz kılmak caiz midir? Odaya resim asmak caiz mi? Diye bir soru sormuş kardeşler. Resim veya oyuncak bebek bulunan odada namaz kılmak caizdir. Ancak caiz olmayan Or, e, bebeğin veyahut biblonun veyahut resmin asılı veyahut ne bileyim belli bir mekana konmasıdır. Ancak o bebek türü şeylerin, oyuncakların yerlerde olması, bununla oynanmasında bir beis yoktur ve o odada namaz kılınır. Çünkü Ayşe annemiz radiyallahu e, böyle bir oyuncak bebeği vardı e, ve bu Evin herhangi bir yerinde olabiliyordu. Bunda bir veis yoktur. Ve yine resim gibi şeylerin yerlerde olması... Mesela bir battaniyede veyahut bir nevresimde resim olması... E, zemin yani zelil kılınan yerlerde... Zeminde işte e, yatağın üzerinde olması... Bu tip şeylerde bir sakınca yoktur. Ancak bunların asılmasında sakınca vardır. Onların zelil kılınması yani yerlerde olması... Onlara bir kıymet verilmediğindendir. Ancak yine de resimsiz şeylerin tercih edilmesi daha uygundur. Yani bu namaza engel bir husus değildir. Ancak resmin asılmasına gelince özellikle e, putperest toplumlardan veyahut batılılardan veyahut ehli kitaptan e, bu ümmetin içerisine sızmış olan hastalıklardandır bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir hadis şerifinde buyuruyor ki e, içinde köpek ve resim olan eve melekler girmez. Dolayısıyla resimleri asmak birilerini tazim etmek doğru değildir. Bu hem Müslümanların evlerine benzememesi gibi bir durum söz konusudur. Hem de e, Müslüman dışındaki gayrimüslimlere benzemek gibi bir adettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Kim bir kavme benzemek isterse veya benzerse o onlardandır. Yani onlara benzemiş olur. Allah muhafaza onlarla haşrolunma tehlikesi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün evine geldi ve evinde Üzerinde kuş desenleri olan bir perde gördü asılı perde gördü ve onu çekti onu oradan indirdi ve dedi ki bunu yere yaygı yapınız dedi yani ey bunu asmayınız tazim anlamında bir ölçü haline getirmeyiniz bunu yere seriniz anlamında ve vesselam onu oradan indirdi işte bu da ee, az önce söylediğimiz yani yerde olması, zelil olmasında bir sakınca yoktur. Ancak asılmasında sakınca vardır dememizin bir delilidir. Zaten insan nefret ettiği birinin resmini asmaz. Elbette ki sevdiklerinin, kardeşinin, çocuğunun, annesinin, babasının veya yakın bulduğu kimselerin resmini asar. Dikkat ediniz tarih boyunca putu yapılan, Tazim edilen kimseler hep iyi bilinen, toplumda kabul görmüş, saygıdeğer kimselerdi. Ancak sonraki nesiller bu kimseleri putlaştırdılar ve bunlarla Allah'a şirk koştular. Dolayısıyla resimleri asmak caiz değildir. Ee, bununla beraber e, kıble istikametinde olmadığı sürece, Resimli odada namaz da kılınabilir. Kıble istikametinde olmadığı sürece ancak asmak caiz değildir. Meleklerin girmesine engeldir ve kişiyi de günahkar yapar. Bundan şiddetle sakınmak gerekir. Ve vallahu alem ve sallallahu ala ve Muhammed.